Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın verilerine göre 1970-2014 yılları arasında ormanda yaşayan çok sayıda hayvan türünün sayısı yarı yarıya azaldı. Özellikle kurbağalar gibi amfibi türler ve maymun gibi memeli hayvanlar ya da orman fillerinin sayısında ciddi oranda düşüş kaydedildiği bildirildi. WWF raporunda mercek altına alınan 455 hayvan popülasyonu Ve 268 omurgalı türünde ortalama %53'lük azalma tespit edildiği, azalmadan özellikle de tropik bölgeler ve Amazon ormanlarının etkilendiği belirtiliyor. Canlıların sayısının azalmasının başlıca nedeni olarak ağaç kesimi ve tarım amacıyla ormanların yok edilmesi sonucu yaşam alanlarının kaybı gösteriliyor. WWF Almanya Şubesi'nden Christoph Heinrich, dünya çapında ormanlarda tür çeşitliliğindeki azalmanın dehşet verici olduğunu ve alarm verdiğini belirtti. Hayvanlar yok olursa ormanlar da sera gazını emme işlevini yitirir diyen Heinrich, biyolojik çeşitliğin yok olmasını tersine çevirmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için ormanların ve içindeki canlıların korunması gerektiğini vurguladı. Zürich Federal Teknoloji Enstitüsü'nün kısa süre önce açıklanan raporunda iklim değişikliğiyle mücadelenin en iyi yönteminin ormanlaştırma olduğu sonucu açıklanmıştı. İsviçreli bilim insanları ormanlaştırmayla karbondioksit salımının 3'te 2'sinin azaltılabileceğine dikkat çekmişti. Ormanlar iklim değişikliğine yol açan karbondioksiti emiyor, aşırı sıcak don, kuruluk ve fırtına gibi doğa olaylarını yumuşatıyor. Havayı temizleyen ormanlar pek çok canlının da yaşam alanı. Bu noktada hemen bir hatırlatma yapalım. Tema Vakfı'nın kirazlı altın madeninin durdurulması için başlattığı imza kampanyası change.org taksim altında ölüm var adresinde devam ediyor. Mezopotamya Haber Ajansı'ndan Ergin Çağlar, Geoloji Mühendisleri Mersin Şube Başkanı Erkan Demir ile Akkuyu Nükleer Santralini ve tehlikelerini konuştu. Dünyada nükleer santral gibi enerji elde etmek için kullanılan yöntemlerin artık kullanılmadığını belirtti. Hatta bu yöntemlerle enerji elde eden ülkelerin artık santrallerini kapattıklarını kaydeden Demir, Türkiye'nin de de yapımına başladığı inşaat halinde nükleer santralde çok geç olmadan kapatılması gerek dedi. Demir, nükleer santralin başından beri güvenli olmayan bir enerji üretme yöntemi olduğunu defalarca söyledik. Halbuki güneş ve rüzgar enerjisiyle enerji elde etmek daha kolay ve daha az maliyete sahip. Ama biz bunun yerine maliyeti çok yüksek olan ve çok büyük tehlikeler barındıran bir enerji üretme yöntemine başlıyoruz. Bakın Fukushima felaketinden sonra Japonya hala kalan enkazı temizleyebilmiş değil. Nükleer santralle enerji elde edeyim derken bugün hem ekonomik olarak hem de bırakın felaketten temizlenmiş değil. Zaten o felaketten sonra birçok devlet ülkelerinden ki nükleer santralleri kapatmaya başladı. Çünkü bu yöntem artık vazgeçilir bir yöntem oldu. Ve başka enerji üretme yöntemlerini Tercih etmeye başladı, dedi. Demir bir jeoloji meyindisi olarak yapım süren Akkuyu nükleer santralinin yer olarak da uygun bir zeminde yapılmadığını vurguladı. Demir yaklaşık 20 yıldır bölgenin zemin koşullarıyla ilgili ciddi çalışmalar yaparak raporlar sunduğunu ve bu raporları çet sürecinde mahkemeye de sunduklarını aktardı. Son dönemlerde santralin yapım aşamasında bir çatlağın olduğu söylentilerinin de yaygınlaştığına ve böylece ilk nükleer santral kazasında yaşandığına dikkat çeken Demir, yaşanan tehlikeyi şöyle dile getirdi. Bu çatlak kazası iki defa tekrarlandı. Bu çatlak meselesine ilişkin bizim görüşme taleplerimiz oldu. Tımop ve bağlı kurumlarla ve birçok farklı çevreyle alana giderek inceleme talebimiz oldu ama reddedildi. Konuyu meclise de taşıdık. Bu olayda korkunç bir denetimsizliğin olduğunu öğrendik. Koskoca büyük tehlikeler bulunduran nükleer santral yapımı bir müteahhit kafasıyla yapılıyor. Bir şantiye mühendisliği değil, müteahhit kafasıyla yapılmaya çalışılıyor. Burada yapılan santrale ilgili de sorunlar başlamış durumda. Nükleer Endüstri ve Sözcüleri aksini söylese de dünya nükleer enerjiden giderek çekiliyor dedi. Deniz memelilerinin dağılım ve miktarını ortaya koymayı hedefleyen uluslararası projeler kapsamında Akdeniz, Ege ve Karadeniz'den sonra Marmara Denizi'nde de Yunusların sayımı tamamlandı. Yunus sayımı sırasında Karadeniz ve özellikle Marmara Denizi'nde Yunus'tan daha fazla çöp sayıldığı açıklandı. Marmara Denizi'nde geçen ay 5 gün süreyle 600 kilometrelik bir alanı kapsayan gözlemler sonucu 38 Yunus ve Mutur sayıldı. Yerkenli yani tekneyle İzmit körfezinden başlayan çalışma doğudan batıya yapılan zigzag seyirle Çanakkale Boğazı önlerinde sona erdi. Bu araştırma Marmara Denizi'nde 1997-99 yıllarında yapılan deniz memelileri popülasyonlarının belirlenme projesinden 20 yıl sonra gerçekleştirilen ilk çalışma oldu. Sefer sırasında Marmara Denizi'nde farklı türlerin yanı sıra deniz çöpleri ile ilgili de veri toplandı. Karadeniz'deki gibi Marmara Denizi'nde de çok ciddi kirlilik tespit edildi. TÜDA Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Arda Tonay, Akdeniz ve Karadeniz'den sonra Marmara'da çalışmaları tamamladık. Yunuslular dışında Çöpleri de saydık. Ne yazık ki Yunuslar'dan çok daha fazla sayıda 400'den fazla yüzen çöp gözlendi dedi. Evet ben Uygar Özesmi ve programlarımızı derleyen Büşra Yar. Bugünlük sizlere Pozi.org'dan Pozi Mutlu bir haberle veda ediyoruz. Almanya'da yaşayan gurbetçi Abdullah İnam ailesiyle birlikte yaz tatili için memleketi Karabük'ün Yenice ilçesine vardı. Yaşadığı mahallede gezintiye çıkan İnam çevredeki çöplerden çok rahatsız oldu. Çocuklarıyla birlikte kolları sıvadı, çöpleri toplayarak çevre temizliği yaptı. Abdullah İnan, yazın memlekete geldiklerinde böyle bir manzara ile karşılaştıkları için üzgün olduklarını söyledi. Çocuklarımla beraber gezintiye çıktığımda çevredeki çöplerin fazlalığı hepimizi rahatsız etti. Çocuklarım da bana çöpleri toplayarak çevre temizliği yapmak istediklerini söylediler. Aldığımız poşetlerle çöpleri toplayıp ayrıca çevreyi elimizden geldiğince temizledik. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, ellerindeki çöpleri bir poşete koyarak... Çöp konteynerlerine atsınlar, doğayı kirletmeyelim dedim. Tabii en güzeli hiç çöp oluşturmamak. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi